oturanların nasıl daha şuraya oturabiliriz nasıl şey biz Allahu ekle şeytan der hocam bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin. O ve salatu vesselam aleyha Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Geçen dersimizde İbnü'r-Cebul Hanbelî'nin özet olaraktan hayatını biraz anlatmaya çalıştık. Sonra konuya girmeden önce bir tabiri caizse mukaddime gibi bir şey yaptık. O da şuydu. Dedik ki şimdi okuyacağımız eee kitap Zemmu Kasvetil Kalb. Kalp katılığının yerilmesi.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 Ondan sonra bize anlattıklarının bir değeri olsun. tamam? Bu mukaddimeden hedeflenen şey ne? İki şey. Bir, kitapta ve sünnette kalp katılığı diye bir kavram var. Yani i̇bn Recep Receb bid'at olan bir kavram getirmemiş. İkincisi ise bu kalp katılığı kavramı Allah'ın ve Rasulünün hoşnut olmadığı ve bundan dolayı da giderilmesi gereken bir kavram. Bize bunu anlatmak istiyorum. Birinci ayeti söylüyor. قَالَ تَعَالَى ثُمَّ qasat قُلُوبُكُمْ Sonra sizin kalpleriniz katılaştı.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 Kalpleriniz yumuşadı. Tümme qasat kulubukum min بعد izalike. Çünkü izaliken olabilmesi için bir muşaru olması lazım. Yani öncesinde geçen ve izalikenin kendisine işaret ettiği bir kısa olması lazım. Sonra bundan sonra işte bundan sonra dediği o ölüye ölüye şeyi vurdukları et baştasında vurdukları ve ölünün kalkıp konuştuğu an. Orada kalpleri yumuşadı. Sonra kalpler tekrardan ne şey oldu? Tekrardan katlaştı. Fahiik al-pijarati, ou ašadu qaswatan. O kalpleriniz taş gibidir diyor Allah Azze ve Celle, taşın katılığı gibidir. اَوْ وَيَهُوْتَ اَشَدُ قَسْوَةً Taştan daha, taştan dahi daha katıdır. ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ كَوْنِهَا اَشَدُ قَسْوَةً Estağfurullah. ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ كَوْنِهَا اَشَدَّ قَسْوَةً Sonra Allah Azze ve Celle o kalplerin neden daha şiddetli olduğunun boyutunu açıkladı insanlara. Bi kavlihi Teala Allah sözüyle Ayetin devamı bu ve inne min el hijarati taşlardan öyle taşlar vardır ki lema yetefecceru minhu el enhar ondan nehirler fışkırır ve inne minha lema yeshakkaqu feyahrucu minhu el ma onlardan öylesi vardır ki çatlar patlar parçalanır yeshakkaqu şık şık haline gelir feyahrucu minhu el ma ondan su çıkar وإن منها بين taşlardan öyle taşlar vardır ki lema yahbitu min khashyetillah Allah korkusundan dolayı yuvarlanır Allah korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya doğru düşer diyor Allah azze ve celle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 beraberinde mürekkep fasit itikatları barındırır. Allahu ve celle'ye karşı ondan dolayı kalplerin değişmesi lazımi bir durum değildir. Yani sabit bir durum değildir, arızi bir durumdur, değişken bir durumdur. Şu an kötü bir durumda olabilirim. Fakat Allah ze ve celle'ye yönelirsem, kalbin katılığını giderecek unsurlara yapışırsam şüphesiz ki Allah ze ve celle beni İsrail gibi bir kavmin bile bazı zamanlarda kalbini yumuşatabilmiş yani hani bunlar gibi Kur'an-ı Kerim'de insan okuduğunda bunlar insan mı?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 Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki ve imin şeyin illa yusbihu bihamdihi. Muhakkak Allah azze ve jale ile tesbih eder. Yusbihu lahu ma fi semawati ve arti yerde ve gökte olanların hepsi Allah azze tesbih eder diyor. Allah azze ve jale. Yani insan kendine sorması lazım. Ben ne yapıyorum peki? Yani şu kapı, şu kitaplık, şu masa, şu halı, bunlar hepsi Allah Azze ve tesbih ediyorken, onu övüyorken. Ben ki akıllıyım. Allah ze ve Celle beni bunlara şerefli kılmış ve bunları da bana musakhar kılmış. Yani bunlar hepsi benim hizmetimi gören unsurlar. Bunlar dahi Allah ze ve Celle tesbih ediyor. Allah ze ve övüyorken. Peki ben akıllı ve şorlu bir kul olarak ne yapıyorum? Allah ze ve Celle ne kadar tesbih ediyorum diye insanın kendine sorması lazım. 2. ayet kelimeyi okuyorum. Ve kâle taala Elem yeni lillezina amenu en tahsha' kulubuhum li zikrillahi ve min el hakki. Elem İman edenler için vakit gelmedi mi? İman edenler için vakit gelmedi mi? An an diyoruz ya Türkçede an kelimesi buradan geliyor. An yani Elem yeni lillezina amenu? İman edenler için vakit gelmedi mi? Entakşa kulubuhum li zikrillah. Kalplerinin Allah'ın zikrine karşı huşu içerisinde olmasının vakti gelmedi mi artık? <gülüyor> ayetler, ve mâ nezele min el indirilene karşı kalplerinin huşu içinde olmasının zamanı gelmedi mi? Bundan kastedilen ayetler Allah'ın özelden indirdiği ayetler. Ve la yekunu kellezine utul kitabe min qablu kendilerinden önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar.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 İbn-i Ebi Hatim'in i̇bn Abbas'tan rivayet ettiği bir nuzul sebebi var. i̇bn Abbas diyor ki Allah muhacirlerin kalbini ağırdan almaya başladı. Yani onların kalplerinin ağır olduğu noktasında Allah onları uyarmak istedi. Ve vahyin 13. yılında bu ayet-i kerime ile muhacirleri Allah azarladı. Yani bu ayet Mekke'de inmiş oluyor bu nuzul sebebine göre. Ve Allah Mekke'de o kadar çile çeken ve sürekli Allah'la irtibatları çok kuvvetli olmasına rağmen muhacir olanları bu ayet-i kelimeyle hitap ediyor, onları azarlıyor. Aynı İmam Müslim bu ayetle alakalı i̇bn Mesud'dan bir rivayette bulunuyor. i̇bn Mesud diyor ki bizim İslam'ımızla Allah Allah'ın bizi bu ayetle azarlaması arasında sadece 4 sene vardı. Yani bizler Müslüman olduk, İslam'a girdik. Daha sonra aradan 4 sene geçince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 o unuttuklarınızı tekrardan hatırlayın ve Allah zevcelleyle şuhurlu bir şekilde tedavi olabilmek için ona yakın olabilmek için Allah zevcelleyle zikredin ve onun kitabını okuyun diye Allah zevcelleyle sahabeleri uyardı. Ve sahabe de Allah'ın izniyle bu ayetten Allah zevcelleyle'nin ve vermek istediği mesajı direkt bir şekilde aldı. Şimdi sıra bizde. Yani zaten Müslümanın Kur'an okurken şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'den her okuyan istifade edebilir mi?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 Allah azze ve celle Bakara suresinde için Kur'an-ı Kerim mutlak olarak insanlara hidayet hidayet değildir. Mesela Allah azze ve celle ne diyor? Huden lil muttakin. Bu kitap muttaki olan insanlara hidayettir. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifao ve rahmetun lil mu'minin. Biz bu Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak müminlere indiririz diyor Allah azze ve celle. Yani ve la yazidu zalimina illa hasara. Zalimlerin de sadece husranını artırır bu Kur'an diyor Allah.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 bazı kavimleri de bu kitapla alçaltır yani bu kitaba yapışmalarına rağmen bu kitap onları alçalttıkça alçaltır ondan dolayı kardeşler yani okuduklarımızdan istifade etmek istiyorsak biz de sahabe gibi yapmamız lazım ne yapmış sahabe inen Kur'an ayetlerini direkt kendi üzerlerine alınmışlar. başka bu ayet kelimeden anlamamız gereken e, üçüncü bir mesele ise şudur bu fatale aleyhimul amdu fakasad kulubum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 O da Zümer suresinden فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun diyor Allah Azze ve Celle. اُولَٰئِكَ i̇şte onlar fi ضَلَالٍ مُب۪ينَ açık bir sapıklık üzerindedirler. وait kelimenin başında şöyle Efemen şerh <gülüyor> Allahu sadrahu lil İslami fehuve ala nurin min rabbih feveylun lil qasiyati min zikrillah ulai ka fi Allah'ın kalbini İslam'a açıp da Rabbinden bir nur üzere olanla böyle olmayanın hali hiçbir olur mu diyor Allah azze ve celle Allah'ın kalbini İslam'a açıp da genişletip de Rabbinden bir nur üzere olan insanın misaliyle böyle olmayanın misali hiçbir olur mu feveylun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun. Allah vecelle onları azarlıyor, onlara beddua ediyor. Tabiri caizse böyle olsun. Onlar ap açık bir sapıklık içerisindedirler ee diye Allah vecelle söylüyor. İbnü Recep diyor ki: "Fevasafa ehlel-kitabe bil Allah Allahuze vecelle kitap ehlini bu ayetlerde kalp katılığı ile vasfetti ve nahana anit teşebbuh ve bizi de onlara benzemekten Nehyetti. Yani ehli kitabı bize anlattı, onların bir sıfatını bize öğretti ve bununla beraber biz Müslümanlara da bir mesaj verdi. Dedi ki Allah Azze ve Celle, onlara benzemeyin, onlar gibi olmayın diye Allah Azze ve Celle bizleri uyardı. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili anlaşılmayan bu ayetler, ayetler bitti. Başka bir tarafa geçeceğiz. Soru soracak olan var mı? babao selefi seleften bazıları dedi ki la yakunu ashed kasvatan min sahibil kitabi idha qasa la yakunu kişi olmaz ashed kasvatan daha şiddetli kalbi katı olamaz min sahibil kitabi kitab sahibinden ida qasa kalbi katılaştığı zaman yani selef alimleri bize şunu söylüyorlar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 Kendisine kitabımızı, ayetlerimizi verdiğimiz adam diyor, onu tanıtırken. O adam başka? Kitap ürdeyeş eder. Yok, o konuyla alakalı değil. Başka bu e, Tövbe suresinin son ayetlerini dur Yani Allah'ın üzere bir sureyi verdiğinde, şimdi demedim. Tamam. Hagiye tamam Onu söylüyorum. Dedi. Tövbe suresinin son sayfasındaki ayetleri söylemiştik daha önce değil mi? Yani, e, fe, Allah Azze ve Celle onların üzerine de onların üzerinde bir ayet indirdiğinde, bir sure indirdiğinde onlar ne derler? yukum zade tuhazi iman? Bu hanginizin imanını artırdı diye söylerler. Kim bunlar? Bunlar münafık olan insanlar. Yani bunlar peygamberimizin yanında, peygamberimizden ayet dinliyorlar, peygamberimizden hadis dinliyorlar, onun vaazlarına katılıyorlar ama hiç etkilenmek bir tarafa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 Hakkın ve hidayetin ortasında bulunmalarına rağmen hakdan ve hidayetten istifade etmiyorlar. Onun için kitap sahibi kalbin katılaştırdığı zaman maalesef normal bir insanın kalp katılığından daha beter oluyor. Yani Allah zeivelle bizlerin bunlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve Tirmizi'den hadis-i İbn Ömer, Tirmizi de İbn Ömer'in rivayetinde, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La tukseru'l kelame bi gayri zikrillah." Allah Teala'nın zikri dışında çokça konuşmayınız. Fe inne kesret el-kelami bi Çünkü Allah'ı zikretmeden çokça konuşmak kasvetun li qalbi. Kalbi katılaştırır. Ve inne ab'ada en-nasi min ve şüphesiz ki Allah'tan en uzak olan insan el-kalbul qasi. Kalbi katı olan insandır. Aynı zamanda. Bir derece bu hadisi bize dediğimiz iki sebepten dolayı verdik. Yani birincisi, kalp katılığı diye bir kavramın sünnette olduğunu anlatmak için. ikincisi bunun da çok kötü bir şey olduğunu anlatmak için söyledi. Fakat, bu rivayet normalde İbrahim İbn Abdullah Hatip adında senedinde bir tane şey var, ravi var. Bu ravi de ceh ve alimleri arasında üzerinde çok fazla ihtilaf edilmiş bir adam. Ve nihayetinde anlaşılan bu adamın meçhul olan bir adam olduğu. Yani bu adamın kim olduğu, çok fazla bilinmeyen bir adam olduğu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 Durum Adamı bileceğiz ki, ya bu adam kimdir, nerede yaşamış, bu adam kimlerle beraber yaşamış ki bilir. Beraberinde bu adam adil olan bir adam mıdır yoksa bu adam zabıt olan bir adam mıdır diye bunu bilelim. Ravi meşhur olduğu zaman bu ikisinden emin olma durumu söz konusu olmadığından bu hadis otomatikmen zayıf hadis konumuna düşer. Onun için bu bize vermiş olduğu hadis de zayıf bir hadis. Aynı hadisi İmam, Muatta, İmam Malik Muatta'da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 fakat mana itibariyle doğrudur. Bu da bize tabii bir şey öğretir. Yani Allah Azze ve zikri dışındaki şeylerle meşgul olup kalplerimizi katılaşmaya götürmememiz lazım diyebiliriz. İkinci hadis, wa fi musnadi bezar anes anes radıyallahu anh ten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dört şey şakadandır. Şaka ne demek biliyorsunuz İslam'da iki kavram var birbirini karşılıyan, sait <gülüyor> ve şakil. Yani onu da Allah diyor Kur'an'a فَمِنْهُمْ وَشَقِيُمْ وَمِنْهُمْ سَعِيدٍ Onların içerisinde şaki olanlar vardır. Ve onların içerisinde sa'id olanlar vardır. Şaki yani bedbaht olmuş insan demek. Dünyada ve ahirette bedbaht olan insan. Sa'id olan insan ise dünyada ve ahirette mutlu olan insan demek. Yani felaha ermiş insan demek. Dört şey şakavettendir. Yani insan bedbaht olduğunu gösterir. Bir, اربعات من الشقائه Dört şey şakadandır. جمع در gözlerin gözlerin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 temennilerin olması, emel sahibi, böyle hedef sahibi olması, ilerici olması diyelim. Normalde Müslüman'da böyle bir şey olur mu kardeşler? Yani geleceğe dair emel. Mesela şimdi hani ben işte örnek veriyorum, şey yapacağım, şey şeyi bitireceğim, medreseyi bitireceğim, ondan sonra gideceğim işte evleneceğim, ondan sonra işte şöyle yapacağım, işte bir kitap evi bir açacağım, işte bir şöyle bir şey kuracağım falan. Yakışır mı bu Müslümana? Yakışmaz değil. Çünkü kader Allah Azze ve elinde. Sen ne kadar amel ve hedef kurarsan kur, sonuçta senin dediğin değil, Arapların dediği gibi ve تريد وأنا يريد والله يفعلهما يريد Yani sen de istiyorsun, ben de istiyorum ama neticede Allah istediğini yapıyor diye. Kader Allah'ın derinde. Allah, der. Allah o kaderiyle istediğini şey yapar, istediğini takdir eder.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 100 i̇şte tane olalı bir medrese yapacağım, 1000 i̇şte tane öğrenci olarak, 100 tane müddet, Allah bilir. Yani belki buradan çıkınca kalbin tekleyecek, düşeceksin, öleceksin. Boşuna enerjini oraya karcamak yerine, Allah kaderiyle şey yapmak yerine, boş yere pazarlık yapmak yerine, Allah'ın sana vermiş olduğu fırsatları bugün değerlendirirsen, senin için çok iyi olur. Bizim öğrencilerde genelde ne var? İşte bir gün Bukhari'yi ezberleyeceğim, bir gün şunu sen hele bugünkü ödeme olan 3 tane hadisi ezberle, Bukhari'yi sonra ezberlersin, o orada bekler yani, onu bitirirsen,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 Diyor ki İbn-i Receb Zekarabu İbn-ül Cevzi Bu İbn-ül Cevzi kim? İbn-i Kaym-ül Cevzi'ye de Bu İbn-ül Cevzi 500'lü yıllarda yaşayan Bu da Hanbeli alemlerinden olan Bu Telvis-ül İblis Şeytan aldatmacası diye çevrilen Ondan sonra Mevduat kitabı Ondan sonra Safvet-ül Sufuvah kitabı Ondan sonra tefsir tefsiri var Hakezabu İbn-ül Cevzi'nin Tefsiri İbn-ül Cevzi'nin Bu o İbn-ül Cevzi Sayyid-ül Hatir adında bir kitabı var Onu da Türkçe'ye çevirmişler geçen gördüm Hatırlı Satırlar diye bir kitap halinde çevrilmişler. bunun mevduat zayıf uydurma hadisleri topladığı bir kitabı var. Ve zikrehu innu'l-Cevzi fi'l-Mevdu'ati, Mevduat kitabında İbnü'l-Cevzi bu hadisi zikretti. Min tareke Ebu Davud, Ebu Davud en el-Kezzab. Yalancı olan hani senedinde Ebu Davud en-Nuhay' adında kezzab olan bir ravi var. Tamam? Hani Saqi bin Abdullah ibn Abi Talha ana Anas demiş. O zaman bu hadis e, kesinlikle bunu hadis dememiz doğru da değil. Yani peygamber sözü olaraktan hadis dememiz doğru değil. Zaten İbn İbnül Acep böyle demesine rağmen bunu nasıl burada zikretti? E, Allahu Alem. Bu hadis yani en basit ifadeyle e, en şiddetli şekilde zayıf olan, dayıf cidden dediğimiz yani ciddi anlamda, kuvvetli anlamda zayıftır dediğimiz hadistir. Fakat İbnül Cevzi gibi bazı alimler bunu mevzuattan zikretmişler.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 مَا ve عَبْدٌ Kula vurulmamıştır. Bi'hukubetin bir ceza. Yani kul ceza yememiştir. Darbe hukube yani ceza vermek anlamında. Biliyorsunuz darabe kelimesi normalde asrî itibariyle vurmak. Fakat farklı kalıplardan kullanıldığında, farklı telkiplerde, farklı anlamda ifade ediyor. Mesela darabe aleyhi dediğin zaman ona vurdudan daha ziyade ona bir ceza verdi. Mesela bir vergi cezası, bir para cezası verdi gibi. Mağduri bir azgın bir kula bir ceza verilmemiştir. Azame daha büyük bir ceza verilmemiştir. Kinqsavet-i kalbi kalp katıldığından daha büyük bir ceza verilmemiştir. Zekeriya bin Abdullah ibn Ahmed fi'zud. Abdullah ibn Ahmed yani İmam Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Abdullah Zü't kitabından bu rivayeti Malik bin Enar'dan zikretti. Ve قال dedi ki: "Ma usiba ahadun bi musibetin min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 Ta ki insanların kalplerindeki katılık ondan ürksün ve erisin diye var. Korksun ve erisin diye var. Erimeyenler de çeli erisinler diye var. Hani kıyamet gününde erisinler diye var. E böyle büyük bir şey, eğer Allah azze ve celle insana böyle bir ceza vermişse zaten bundan daha büyük bir ceza yoktur. Niye? Çünkü kalbin katılığı insanın bütün hayırlardan alıkoyduğu gibi bütün şerlere iter. Kalbin yumuşaklığı ve kalbin mutmain olması, selim olması insanı bütün hayırlara teşvik ettiği gibi insanı bütün kötülüklerden alıkoyar.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 bize nasip eylemesi ve bizi kalbe katı olan insanlardan olmaktan muhafaza etmesidir. Amin. Evet. Dersimiz bu kadar, bugünkü birinci dersiniz. Dersle alakalı soru sormak isteyen varsa büyüsün, yoksa bitirelim. Buyur. Hocam, bir kitapta hadis suresiyle alakalı işte, seleften kudal ibniyatla alakalı kıssal anlatılıyor. Tamam. Yani ben sayı olmadan yaratı ettim ya, özel soruyorum. Yani eskiden işte kudal işte yol kesen işte bir eşkıya... Doğru.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 Çıkıyor. Herkese buna benzer biri daha var Seleften, ee, Bişr-l-Hafi dedikleri Bişr-l-Hafi, çıplak ayaklı bişr dedikleri yine böyle işçi için, böyle işte fasık bir adam o da aynı şekilde yine böyle bir şeyde böyle bir gecede şey oluyor tövbe ediyor yani böyle bir şeyle karşılaşıyor, bir va vaazla, meveyzeyle karşılaşıyor. Tövbe ediyor. Ondan sonra abid olan kullardan bir tanesi haline geliyor. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Vahirullah.